Rukasiyer, Rolana adıyla seslenerek masa işi gören bir balya üzerinde bir yazı takımıyla hazırlanmış ünlü kağıdı gösterip ölümle batma arasında bir seçim yapmasını söyledi. Tutuklu, beklendiği gibi canını kurtarmak için gerçek bir erimleri bulunmadığını düşündüğü isteklere kolaylıkla boyun eğdi ve balyanın önünde diz çökerek yazmaya hazır olduğunu söyledi. Kenten'in esinlediği kesin bir buyruk üzerine çocukları bulunduğundan zenginliklerini bırakmasına yasal açıdan olanak bulunmayan Roland bir senet yazıp Rukasyer'e 800 bin lira borçlu olduğunu belirtti. Bu para inanılır söylentilere göre mallarının tümünün karşılığıydı. Önceden uygun biçimde hazırlanmış bir yazıyla Rukasyer alacağın yarısının Kenten'in olduğunu bildirmişti. Roland senedin altını adıyla imzaladı, yukarısına da yasanın kesin buyruğuna uymak için Rukaser'in gözetimi altında senet başlığını yazmıştı. Zor altında komployu düzenleyenlere en ufak bir karşıtlıkta bulunmaktan geri duracağına yemin ettikten sonra Roland yeniden özgürlüğüne kavuştu. Ertesi gün masasının başında oturup sevdiği bilim adamlarından birinin kitabından notlar alırken Rukasier'in kendisiyle görüşmek istediği bildirildi. Buyruğu üzerine içeriye alınınca Rukasier elinde bulunan senetten söz ederek alacağını istedi. Roland günahsız bir öç alma düşüncesiyle düş kırıklığına uğrayacağını umduğu dünkü zorbaya oldukça alaylı bir biçimde geleneksel kob konusunda açıklamalarda bulunmak istedi. Kapatılmış kapının önünde tam sağında ayakta duran Rukasya'yı başını çevirmeden notlarını almayı sürdürerek alaylı alaylı gerçekten bir senet mi imzası neymiş dedi. Bir kob diye yanıtladı Rukasya. Roland hem kendisinin hem yakınlarının tümden batması demek olan bu son sözcük üzerine korkunç bir sertlikle başını adamdan yana çevirdi ve hızlı içgüdüsel bir yardım isteme devinisi eşliğinde ensesinde tam üç mıknatıslı harfin bulunduğu yerde geçici bir sızı duydu. Bunu önemsemeden mosmor durumda kalkıp Brukasyere doğru yürüdü, korkunç kağıdın üstünde kendi gerçek kobunu gördü, kıvrım ve yapıştırıcı izi olmadan iyice düzeltilince açıkça Durtula'ya verdiği imzalı boş kağıtlardan biri gibi geldi gördü. Ne olursa olsun bu imza kendi elinden çıkmış bir metnin altına konulunca 300 yıl öncesine giden başlangıcından beri ailesinden hiç kimse yatsımamıştı bu imzayı, onun açısından kesin bir bağ oluşturmaktaydı. Kentenin de kestirdiği gibi zorbalık da elde edildiğini bile söz konusu etmeden körü körüne uymak düşüncesindeydi ona. Borcunu kısa sürede ödeyeceğine söz vererek Rukasyer'i yollayıp Durtuay'ı çağırdı. Kahya bir kez olayları öğrendikten sonra önce rastlantıya bağlanan yangını yeniden düşündü. Kenten'den kuşkulandı, o da sorguya çekilince her şeyi arsızca açıkladı. Utanmadan, verdiği sözün Roland'ı suçlulara karşı yansız kalmaya zorladığını anımsattı, hemen kovulmakla kaldı. Roland yıkılmış durumda tüm mallarını paraya çevirdi ve 800 bin lirayı Rukasyer'e ödedi. O da bunu Kenten'le paylaşmak zorundaydı. Roland yoksul düştü. Ailesiyle birlikte Suvinyi kentine çekildi. Her zamankinden de ateşli bir biçimde bilim incelemelerine girişti ve yaşamak için fizik ya da kimya dersleri verdi eski şatolu sık sık kob sözcüğünün rukasyer'in dudaklarından döküldüğü korkunç anda ensesinde yaşamında ilk kez duyduğu şu sızıyı merakla düşünüyor nedenini aramaktan da kendini alamıyordu o zaman yaptığı baş devinimini aynı masalsı sertlikte yineleyince söz konusu gizemli acıyı yaratmayı bazı bazı başardığı oluyordu Ama çok sert bir biçimde yapılmasına karşın ağrısız kaldığı durumlar da çoktu. Roland sonunda ağrının gelip gelmemesinin karşısında bulunduğu uzan noktasına bağlı olduğunu anladı. Bundan sonra deneylerini artırdı, sonunda mantığının inatla karşı çıkmasına karşın şu inanılmaz sonucu benimsemek zorunda kaldı. Kapalı ya da açık nasıl bir yerde olursa olsun kuzeyi karşısına alıp da başını birdenbire doğuya ya da batıya çevirince duyum beliriyordu. Buna karşılık başlangıçta yüzü tüm öteki ana yönlere dönük oluşu başının en hızlı dönüşlerini bile tümüyle etkisiz bırakmaktaydı. Roland, Rukasier'in o korkunç konukluğu sırasında sağında ayakta dururken tam önünde gerçekten de kuzeye açılan bir pencere bulunduğunu anımsadı sızı yerleri kesinlikle belli iğnelenmelerden oluşuyor hiç kuşkusuz ensedeki kısaltılmış adın sunduğu birçok mıknatıslı uçlardan kaynaklanıyordu Roland eskiden Obertur'un kullandığı batırma biçimine düşünerek dik durduğu zaman minik iğnelerin derisinin içine iki omzuna dokunabilecek dik bir düzleme dikey olarak yerleştirildiğini biliyordu bu olgunun bilinmesi sayısız gözlemleriyle birleşince onu araştırıcı düşünümler zoruyla benim Benimsenmesi olanaksız aykırılığına karşın, her şeyle uzlaşan tek varsayım olarak kendini utkuyla benimseten şu varsayıma götürdü: iğnelerin mıknatısı ucu kuzeye doğru gizemli bir çekime uğramaktaydı. Roland gözlerini kuzeye dikecek bir biçimde durduğu zaman, doğrudan öne çekilen uçlar, sert bir boyun devinimi kendilerini başka yana sürükler sürüklemez, belli bir direnç gösteriyor, acı iğnelemede bundan doğuyordu. Mantıksal olarak başka hiçbir durumda iğnelenme olmuyordu. Roland değişken ağrısının nedenini iyi belirlemişti. Bununla birlikte 12. yüzyıl insanı bilgileri baş döndürücü bir buluş ön kendinden geçmiş düşüncesinde gittikçe kesinleşerek içini gizli bir sevinçle dolduran bu denli işitilmedik bir gerçeğin fazla gözü pek yeniliğine karşı çırpınmaya zorluyordu onu. Kuramının doğruluğunu denemek için bir kabı suyla doldurdu ve yüzeyinde duran birbirine koşut iki saman çöpü üzerine ellemesine uzun bir mıknatısı iğne koydu. İğne hemen tam bir devinim serbestliği kazandı. Roland denizcilikteki büyük sonuçlarını şimdiden sezinlediği buluşunun büyüklüğü karşısında gözleri kamaşmış durumda yüreği çarpa çarpa iğnenin hangi yöne giderse gitsin ucunu her zaman kuzey doğrultusuna getirip değişmez biçimde bu yönde tuttuğunu saptayabildi. Gemicilikte nice devrimler yapabilecek, nice insan yaşamlarını dalgalardan kurtarabilecek, henüz bilinmeyen nice toprakların tanınmasına götürebilecek olan bu dev buluşunu Kral 7 Louis'e götürdü. Hükümdar buluşu çok beğendi, ödül olarak bir servet verdi ona. Bundan sonra her gemide yarı yarıya doldurulmuş bir şişenin suyu üzerinde iki saman çöpünün tuttuğu kuzeyi gösteren bir mıknatıslı iğne bulunduruldu. Marinet adı verilen bu ilkel araç ancak 300 yıl sonra bir rüzgar gülüyle donanmış olarak ortaya çıkan gerçek gemi pusulasının atasıydı. Şatosunu geri satın aldıktan sonra yeniden zengin olan Roland yıkımının olağanüstü koşullarını kutsamaya başladı. Bunlar olmasa ölümsüz buluşunu hiçbir zaman gerçekleştiremeyecekti. Gerçekten de ense sızısına ancak masalsı sertlikte bir baş devinisi yol açabilirdi. Böyle bir sertliği beklenmedik bir biçimde yaratmak için de dingin bir ruha birdenbire tam ve çaresiz bir yıkılışı haber vermekten daha elverişli bir şey olamazdı. Olayların garip bir zincirlenmesinde, İşiyle tek heceli kob antilop sözcüğünün algılanması güvenli ve alaycı rolanı en karanlık uçurumun dibine daldırmıştı. Belki de daha uzun bir sözcük ruhsal olguya bunun sonucu olarak da ünlü baş döndürmeye daha az kendiliğindenlik getirecek böylece devinim açınlayıcı acıyı doğuramayacaktı. İki suç ortağına Rukas yerle kentene gelince kumar ve eğlencelerle sıfırı tüketmişler yeni suçlar nedeniyle hapse girmişlerdi. Bu konu üzerine oyun yazarı Öztahmiye Kaz canlı bir oyun kurmuştu. Bir ön bölümde Bilgin Obertur babasının kollarındaki yeni doğmuş rolanın yıldız falına bakıyor, sonra gizlerini ve amacını da açıklayarak ancak perde inince başlayan art kafa altı işlemine başlıyordu. Daha sonra çeyrek yüzyıl ilerisine yerleştirilmiş beş perde, en küçük ayrıntılarına dek acıklı, imzalı kağıt serüvenini ve önce çok kötü, sonra çok parlak sonuçlarını canlandırıyordu. Loze, üzerinde basık yakalı bir giysi, ensesinde gerçekte hafif bir dış makyajdan kaynaklanan, Koyu gri renkte bir yıldız adı Roland Rolün'ü pek çok kez büyük bir başarıyla oynamıştı. Birbiri ardından eşinin ve oğullarının yanında durgun mutluluğa doymuş, talihsizliklerinin yumruğu altında çökmüş, mutsuzlukta gözüpek, soylu buluşunu geliştirme saplantısı içinde, en sonunda haklı şanıyla sarhoş olmuş, karmaşık bir kişilik söz konusuydu. Öldükten sonra dramın en belirgin oluntusunu elinde senet, Rukasyer'in söylediği kop sözcüğünün boyutu, oyunun arkasında dünya düzleminde sonuçlarla yüklü bir ağrının dolaylı nedeni olduğu oluntuyu yapay olarak oynuyordu. Rukasya rolünü ünlü baş bundan kaynaklanır gibi görünmesi için yanıtını oluşturan heceyi tam zamanında söylemeye özen gösteren bir figüran yüklendi. Ve oyuncunun bağnazca hayranlık ve saygı dolu kızı üzerinde babasını sahnede gördüğü yanılsamasını eksiksiz olarak uyandırmak için her şey, aksesuarlar ve dekor, uygun giysiler, cesedin ensesinin özel makyajı yapıldı. 4. Tifo'dan ölen 7 yaşında bir çocuk Überselos Annesi bundan böyle dünyada tek başına kalan ve intihar düşünceleriyle kuşatılmış olan genç dul iç parçalayıcı tasarılarını gerçekleştirmeyi ancak yalancı bir varoluşun oğlunun bedenini bir an için yumuşattığını görmenin acı sevinci uğruna ertelemekteydi. Çocuğun kendisine son yaş gününde iyi dileklerini sunmak için dizlerine oturup gözlerini sevgiyle üzerine dikerek romzar'ın virle kuzüsünü okuduğu anı yeniden yaşadığını anlayınca zavallı kadınlarla Yürek Parçalayıcı Bir Heyecana Kapıldı Ozan Saltı Kusursuzluğa Ulaşan Bu Yapıtta Bir Küçük Kuşun Her Dakika Üzerine Yağdırılan iyilikleri Göklere Çıkararak Annesine yönelttiği Düşünülen Oğul Sevgisi Şiiri Sözcüklerin Düzenlenişindeki Özlü Kesinlikten Kaynaklanan Yoğun Düşünce Anlatımları Elde Eder 16. Yüzyılda Kuzu terimi de, de terimi de biçem için kullanılır. Biri sıkı, öteki gevşek biçemi belirtirdi. Oysa bugün eğreltili anlamını yalnız ikincisi korumakta. Kitlelerin tutarlı özlülük başyapıtı olan ünlü virleye daha ortaya çıkar çıkmaz kendiliklerinden verdikleri hayranlık belirten takma ad bundan kaynaklanır. Bunca arayış ve yoğunluk dizelerin bellekte tutulmasını çok zorlaştırdığından, Übert Selos her şeyi kafasına yerleştirmek için postvitam anımsamayı açıklayan, kaygı verici büyük çabalar harcamıştı. Sevimli ölünün doğru tonlamayı gösterilmiş ve iyi anlaşılmış devinilerle birleştirerek, kusursuz bir biçimde gerçekleştirdiği bu okuma, sahneleme olarak basit bir iskemleden başka bir şey gerektirmemişti. Zavallı anne, yerini başka birine bırakma düşüncesini benimsemeden, kucağının sığınağını sunmak ve böylece düşsel mutlulukların en tamını tatmak üzere, sıkıca örtünmüş olarak gelip bu iskemlenin ''Üstüne oturuyordu.''